وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين الذين نتعبد الله بحبهم ونتقرب الله بهم إلى صراط المستقيم ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين بجن إيمان درسة 140. dersindeyiz elhamdülillah. İman derslerinde de imanın rükunlerindeydik. Rükunlerde de 5. rükundaydık. 5. rükunda ahiret gününe iman. Onda bir sürü ders işledik elhamdülillah. O derslerden de ahiret gününe imanın eşratu kıyamet alametlerindeydi. Alametin de büyücü var küçüğü var. Küçük gündeydik. Küçük günde de bundan önce ee, altı tane alamet işledik. Bugün yedinci alametteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük alametleri. Kıyamet kopmadan önce bu alametler çıkar. Alametler ne zaman başladı? Resulullah'a vahiy geldiğinde kıyamet alametleri başladı. Ne zamana kadar? Büyük alametlere kadar. Büyük alametlerden de sonra iç iç olur. Büyüklerden yer, yer üzeri yok olana kadar küçük alametler devam edecek küçük alametler dedik çoktur. Biz sahih olanı bir kısmını örnek olarak işliyoruz. Yedinci alamet tabi bu her alamette nedir? Bir mucizedir. Resulullah bir şey olmadan haber vermiştir. Resulullah'ın her alamette mucizesidir sallallahu aleyhi ve sellem. Yedinci alamet nedir? İstifadatul mal vel istigna'u anis sadaka. Mal çoğalır mal çok alır. Yani dünya zenginlikleri Müslümanların eli altında öyle çok olur ki insanlar sadakaya ihtiyazları kalmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haber veriyor. İstifada çok olur. Göz nasıl fışkırır? Su aldıkça ihtiyacını Ondan sonra alamazsın, cöz ne olur? Göl olur. Fayazan olur. Fayazan nedir? Oranı kaplar. İşte mal her yeri kaplar. Artık kimsenin sadakaya ihtiyacı olmaz. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman diyor? O zaman diyor ki sahabeler yemek bulmuyorlar. Önle yemeği buldular, akşam bulamıyorlar. Yani akşam buldular, önle bulamazlar aç yatıp aç kalkıyorlar. Neden? Çünkü o zamanda Müslümanlar azınlık zor durumdaydılar. Böyle bir durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde veriyor. Bu da nedir? Bunun da hakkında çok hadisler var. Önce bu nedir? Anlamamız lazım ki hatta bilelim mesele nedir? mal nedir? Mal dünyanın neydir? Zinetidir. Asıl da eskiden bugün de mal dedin neye kinayettir? Paraya kinayettir. Eskiden para yokymuş. Eskiden Hazret Adem'i Allah Subhanehu ve Teala cennetten çıkartırken neyi kazandın elinle Ektin, biçtin o malındır senin. Ondan sonra başka bir tanesi de o bir tarafta kazandı biçti onun malıdır. Gelip değiş, düğüş yapar çan. Ben sana bundan biraz vereyim. Sen de ondan biraz ver bana. Ondan sonra bunu neye çevirdiler? Belli bir paraya, belli bir maden karşılığında mala çevirdiler. İşte o mal sonuçta sembolik olarak. Bugün elimizde çağıt var. Çağıt nedir? Çağıttır. Çağıt parçası. Ama sembolik olarak onun değeri çok büyüktür. Bu mal her şeyi kapsıyor. Para olarak semboliktir ama bu arabadır, arasadır, evdir, mülktür. Bunlar hepsi mala giriyor. Bu mal insanoğlunun neyidir? Mal Aslında sihirli bir şeydir. İnsanoğlunun nefsi mala meyyeldir. Neden meyyeldir? Çünkü nefis onu sever. Nefis acayip bir şeydir insan oğlunda Serbest bıraksan nefsi sınırı yoktur. Her şey benim olsun. Ne diyorlar Türkler? Rabbena hebbena. Her şey benim olsun. Kimse, kimse benimle ortak olmasın. Sadece benim olsun. Bu nefistir. Nefsi serbest bıraksan her şeyde ne diğer? Her şeyde sınırlı olmasın. Diyor. Onun için Nefis şeytanın baş düşmanımızın tek giriş noktasıdır bize. Oradan girer. O nefsi kapatsan kapıları şeytana giriş yapamaz seni. Düşman seni işleyemez, seni de yönlendiremez. Ama ne zaman yönlendirir? Sen ne zaman ona uysan. Mal da en büyük melzemedir. Nefse karşı baskın yapar. En büyük malzeme maldır. Şeytan Baskin yapar. Demek ki mal nedir? Fitnedir. Malın önünde kalp nefis zayıftır. Malı görse titrer. Onun için mal için hırsızlık yapar, mal için e, yalan söyler, mal için e, aldatır, mal için her şeyi yapar gözünü alır. İnsan oğlum Neden? Çünkü mal önünde nefis zayıftır, insan zayıftır. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala Fecr surasında ne diyor mal hakkında? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاً جَمَّاً Malı diyor öyle seversiniz şiddetli جَمَّاً Nasıl bir ana çocuğu tutsa deseler çocuğunu alıp ateşe atacağız nasıl sarılır ona? İnsanoğlu malı öyle sarılır. Bu cemdir işte hele cem tutarsan onu Şid, şiddetle sarlırsın adam var malı için hırsız gelse canını verir ya ver malını yaparsın yok malı için o kadar kavga eder hırsız da onu öldürür biliyor da onu öldürür ama verir canını işte bu hubben cemmedir Allah subhanahu teala ikrar etti biz malı çok severiz öyle severiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu malı neye benzetti dedi ki Mal insanı öyle ifsad eder ki, bir kalbi öyle ifsad eder ki, nasıl bir koyunu, şeyi e, kurtu koyun sürüsüne satsan ne yapar o koyun sürüsünü? İfsad eder. Subhanallah kurt bir koyun yer ama 10 tane 15 tane de boğar. Yemese de boğar. Fıtratı böyledir. Bihrullah sallallahu aleyhi ve sellem malı buna benzetiyor. Diyor ki bir kalp mal sevgisi sevdesi girse o kalbe neler o kalbi ifsad eder. O kurtun sürüye girdiği gibi kalbi ifsad eder. Mal öyle kötüdür ki bazen insan mala çöl olur. Mal için dinini satar, erzini satar, namusunu satar, dinini satar, ahiretini satar. Onun hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ta'is abdü'd-dirhem, ta'is abdu dinar ve dirhem." Ta'isene nedir? Yazıklar. Yazıklar olsun, yok olsun. He? Ta'is yani azarlamaktır. Yani ne kötü. Anlatabildim mi? Bu nedir? Yani en husran oğlayan nedir? Bala çöle olan. Bu çölelik kalptendir azalarla değil. Yani sen mala sücde yapmıyorsun. İbadet etmiyorsun. Ama puta edebilirsin. Türbeye ibadet edenler var. Şirk koşanlar var. Ama burada malı öyle seversin ki dinini dünyanın verirsin mala. Ama bu manevidir. Ceyloninde olur. Kalpte olur. İşte bu te ise abdü dirhem onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar önemli olduğu için bunu azarlamıştır. Malı. Mal çünkü insanı tuhyana götürür. Her şeyde insanı tuhyana götürür. Şimdi hadise gelirken hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki La تَقُومُ السَّاعَةُ kıyamet kopmaz ki hatta yekthura fikumul malum. Kıyamet kopmaz ki hatta sizde mal çok alır. Müslüman toplumunda yani. Bunu ne zaman duyur? Bir zaman diyor ki mal yoktur ellerinde. Hiç yoktur. Yani bir tane evde biriken malı yoktur. Kıyamet kopmaz. Yani muhakkak bu ve kovbu olacaktır. Feyefîzah Ne olur? Çok alır. Hatta yuhimme rabbel mali men yekbelü sadakatuhu. Hatta öyle ki malın sahibi bu sadaka elinde sadakası var. Onu dert etmiştir. Neden? Sadakayı veren adam bulmuyor. Yani şimdi benim sadakam olsa dert eder miyim? Hayır. Eğer çok tekvalıysam benim sadakam az fakir çok derim. Ama o cüdün Resulullah diyor ki elinde az malın var e, çok malın var fakir bulamıyorsun. Ya. Dert etmişsin. E kurtarmak istiyorsun malından. Ve hattâ yu'riğahû Hatta bir adama gelirsin dersin bu malımdır. Fiqul elleziy yu'ridu alayhi o adam der ki la la ara la araba li benim buna ihtiyacım yoktur Şimdi burada ne var hadiste içi şey var birinci diyor ki mal çoğalır çoğalır tuhyan eder çoğalır öyle çoğalır ki her yeri salar ikincisinde insanlar kabul etmez işte başlıkı buradan almışız bu hadiste mal çoğalır insanlar malı kabul etmez enteresan bir şey keşke dersiniz o günde olalım ama o günün de İşte bu hadis Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem neyi işaret ediyor? İşaret ediyor mucizesini. Bir gün gelir mal öyle çoğalır ki kimsenin ihtiyacı olmaz. Halbuki mal ne kadar sevimlidir. Ne kadar bizim mala ihtiyacımız var ama bir gün olur ki öyle olur. Bu da nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizesinden dişidir. Bir rivayetta da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor: "Layatyna' ala nasizamanun, bürcün insanların bir zaman gelir başlarına yatuflu araculu ar fihi bil cıdrketi min el zehbi, thumma la yeddu ahdan yaxhudu ye yaxhudu ha minhu." Tabi birinci hadis Bukhari'de, bu da Bukhari'de. Ürcün gelir ki insanlara, bir insan der, elinde altını var sadaka, dolaşır bir adam bulamıyor altınını versin ona. Allah'u Ekber. Ne kadar önemli bir meseledir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birincide mal diyor Çincide adını koyuyor. Nedir adı? Veheb. Veheb nedir? Altın. Altın en eziz madendir. Eskiden de öyleymiş, bir gün de öyledir. Kıyamata kadar da öyle gider. Onu bile istemiyorlar. Hatta bir rivayette bir rivayette diyor ki adam gelir, bir adam bular. Ya öcel kardeşim bu altını benden sadaka olarak diyor Allah ihtiyacın yoktur. Ya diyor dün gelseydin evet ihtiyacım var Bugün ihtiyacım yoktur. Bu da rivayette Müslüm'de geçiyor katabildim. Yani ne kadar önemlidir mesele. O kadar bu günler celir. Bir rivayette de Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Taki'l ardu aflaz kebdaha emsal al-istiwane al-istiwani min al-dhahab ve'l-fiddah." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir gün olur ki gün olur ki bu da Müslüm'dedir Ürgün olur ki yer zenginliğini dışarı atar. Nasıl insan kusar, içindekini çıkartır. Yer de böyle zenginliklerini dışarıya atar, altın ve gümüşten. Aynen sütun gibi, sütuna benzetiyor. Yani altın o kadar çok olur, gümüş o kadar çok olur, elden tutulacak kadar. Bugün de öyledir. Eskiden altını nasıl çıkartırdılar biliyor musunuz? Altını kazardılar, toprağın içinden elerdiler, eritirdiler, insanlar yapar. Şimdi ne var? Makineler var. Yani her şeyin mekinesi var. Çıkartmak kolay olmuş. Bu da bir mucizedir inşallah. Ama bu mucize bugün değil. Bu mucize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mal öyle çok alır ki altınlar sütun gibi ortada düşerler. Hırsız gelir der ya ben bunu için mi hırsızlık edildim elim kesildi. Sonra yol kesen gelir der ben bunu için yol kestim. İnsanların yolunu kestim, aşıkalık yaptım. Sıla rahimi kat eden der ben bunu için sıla rahımı kestim. Ama Demek ki bu nedir? O, da, o zamanda mal öyle çok alır ki kimse malın, mal'a değer vermez. Elleri de hadiste geçtiği gibi hadisin devamı ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ minhu شَيْئًا şey Müslim'de geçiyorum. O malı bırakırlar, içinden bir şey almazlar. Yani bu kadar önemli meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberleri vermiştir. Bir haber daha var Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. O da Müslim'de geçiyor yine. Diyor ki, arda. Allah Subhanahu ve teala yeri bene büzdü. Zeva yani büzdü. Her yerini görüyorum. Nasıl büzmüş Rabbil alemin? Mucize. Ama bir günde biz bunu anlayabiliriz. Sahabe nasıl anladı? Biz nasıl bugün günde bunu anlarız? bugün günde kolaydır bizim canınlaması. Nasıl anlarız? Ya diyebiliriz işte kameralardan e, e, Google'dan Google Earth var ya yeri böyle topluyorlar. Bir Türkçe bu kadar ekranda çıkıyor. Allah Teala diyor yeri böyle büzdü için Hepsini gördüm diyor. Fareytu mashariqaha ve magariba. Yerin batısını doğusunu her yerini gördüm. Ve inna ummeti benim ümmetim de yani bunu gördü. Seyeblu <gülüyor> مُلْكُهَا مَا زُوْيَل۪ي مِنْهَا Benim mülçü, ümmetimin de mülçü, ne kadar yer büzüldü, oraya İslamiyet ulaşır. Mülçü ulaşır. Yani İslamiyet her yere hacim olur. Sonra diyor, وَعُطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَلِ İçi hazine de bana verildi. Ümmetime yani. Ahmar, kırmızı, yaz, bayaz. Nedir bu? Altınla cümüş. Ümmetime verildi. Evet. Bu haberdir. Siz gözünüzün önüne koyun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabi başka hadislerde var. Biz bu hadislerden yetiniriz. 6-7 hadis. Gözünüzün önüne koyun, siz biz sahabe döneminde yaşıyoruz. Resulullah bunları haber veriyor. Nasıl bir şey? He? Yemek bulamıyorlar. Emniyet bulamıyorlar kendilerini. Biliyorsunuz Hendek'te bütün Arap Yarımadası birleşmiş Ahzab savaşı, Hendek savaşı. Ahzab nedir? Bütün cemaatler, gruplar, kabileler birleşmiş. Tek para, tek düşman Resulullah hedef koymuşlar. Hep şu Kureyş'in Umretinde toplanmışlar intikam alacaklar. Kimden Resulullah'tan salladık Yok edecekler Resulullah. Ne oldu? Hendek kazdılar. Hendek kazarken bir taş kırılmıyor. Kaya. Bu kadar sahabeleri yordu. Dediler gittik Resulullah'a bu kaya kırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bir balta vurdu. Bir parçası gitti. Bir de kıvırcık çıktı. Dedi Allahu Ekber Resulullah tekbir getirdi. Tekbir neye gelir? Önemli meseleler Dedi Kisra'nın mülkü bana verildi. İçinci vurdu bir parçası koptu. kıvırcıkta çıktı. Dedi Kayser'in mülkü bana verildi. Yani Rum, Rıklıs. Üçüncüyü vurdu kaya parçalandı. Dedi Yemen'in mülkü bana verildi. Sahabeler de buna ne dediler? İnandılar. Resulullah demişti de, inşallah hedefe çitlendiler. Ama iman olmayan münafıklar ne dediler? Adama bak dediler. Açlarından ölüyorlar. Yemekleri yoktur. Neredeyse düşman bunları öldürecek. Ha? Hendek kazıyorlar. Kisra'nın mülkünden bahsediyorlar. Bunlar deli değil mi? Aynen sizi münafıklar söylediler. Medine'deki münafıklar. Ama kim kazandı? Resulullah sallallahu aleyhi ve ve ashabı. Ne oldu? Yarımada geçti mi Resulullah'ın hayatında? Geçti. Bütün yarımadanın mülçün oldu, Resulullah'ın oldu. Sonra Hazreti Ömer zamanında Kisra çöktü mü? Çöktü. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas medine Medaen'de Bağdad'ın güneyinde. Nereye girdi? Cirdikisra'nın sarayına. Fatih ki Kisra çöktü, sarayına girdi. Böyle baktı saraya, hiç böyle bir şey görmemiş. Yani Arap Yarımadası'nda ne var? Çöldür, evler teç kat, yende çiğ kat, bazı taştan bazı çamurdan. Ama Kishra dedi. Bugüne kadar Medain'de takı Kishra var. Kishra'nın neyi var? İvanı var. Bugüne kadar kalmış. Böyle baksan çulahın düşer öyle yüksektir. O zaman da ne teknoloji var ne bir şey. O zaman da bir çöl arabi gelmiş, bunu böyle görüyor. Bakçalar, ırmaklar. Duhan sırasında 25-28. ayeti okudu. Sademdim bakas. Bir de yani onu bu dünyanın cenneti aldatmadı onu. Ne dedi ayette? يا يتأخده كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها لقوما لقوم آخرين. يورش كم تركوا من جنات وعيون؟ نقدر الجناز إرمالار ترچتتيلر. كنچو كيش ركاشتى ها؟ ve şurû'in ve makâmin kerîm. bahçeler, bostanlar ve makâmin kerîm. Yani çok güzel bir yer. Çok yani burada yaşayan yerin cennetidir. Ve ni'metin kânû fîhâ fâkihîn. Onlar nimette de ki, keyfini çıkartıyorlardı, evlenip gülüyorlar, hayatlarını keyifle geçiriyorlardı. Kezâlike ve evretnâhâ Kavmen ahirin. İşte biz de başkalarına, başka kavma verdik. Neyle verdik başka kavma? Hak etmemişsiniz. Hak edenlere verdik. Kim hak etmiş bunu? Ashab-ı kiram. Ashab-ı kirama verildi. Gördük mü? Resulullah'ın müjdesi çıktı mı? Çıktı. Kisra'nın bilezikleri kime verildi? Resulullah surakaya verildi şeyde e, söz vermiştir Resulullah. bilirsiniz. Suraka geldi Resulullah'ın arkasıyla. Dedi "Ey Suraka dön. Müslüman oldu Suraka orada. İman etti Resulullah'a. Dön dedi. Ne yaparım? Sana Kisran'ın şeylerini müjde verdi ona. Bileziklerini. Kisran'ın bilezikleri mülkü Nereye geldi? Medine'ye geldi. Kimin yanına geldi? Hazret Ömer'in yanına geldi. Hazret Ömer Kisra'nın mülçü yanına gelirken ashab-ı sayamadılar onu o kadar çoktu. Muerrikler yazı veremediler ona. Ne dediler? Dediler ki telafeti elfi elfi elf yazdılar. 3000 bin bin, bin bin bin bin dediler. Sayamadılar. Parayı çeviremediler. O kadar çoktur. Hazreti Ümer'in Medine'de, Mescid Nebevi'de sardılar önüne böyle. Tehakkuk etti, mal çok olur dedi Resulullah. Resulullah bir gazveye gidecek, orduyu gönderecek, paraları yoktu orduya verişler. Binecek, yiyecek, hastalar gitçiler cihada. Üç gün ordu bekledi, para yoktu. Ama şu anda Kisra'nın bütün malı Kisra dedi nahan sular durar. O zaman da çütü süper gücü var biri de Kisra'dır. Hazret Ömer hemen dedi "Nerede Suraka?" Suraka geldi bir bedevi ha? Yaşlanmış. Ey Suraka dedi, "Al senin müjdeni. Resulullah sana müjde vermiştir sallallahu aleyhi ve Aldı tahtı başına şapkasını bileziklerini. He? Sevindi. Ama bu nedir? Bu da mucizedir. Maksat mal çok aldı. Ondan sonra Kayser'in şeyi çöktü mü? Çöktü. Çime geçti Şam? Ashab'a geçti. Resulullah'ın müjdesi çıktı mı? Münafıklar nerede kaldı? Yerin dibine vardı. Fikir olarak bedeninde ciddiler ama münafıklık ölmez. Münafıklık kalır arkadaşlar. Nerede İslam güçlendi orada münafık olur. Nerede İslam yok oldu münafık kalmaz İslam toplumunda. Neden? Münafık ne zaman çıkar? Ne zaman İslam güçlü oldu İslamdan korktu? Evet ben Müslümanım arkadan bıçağı sokar. Ama nerede Müslüman zayıf oldu hiç yüzü çıkar dışarı? Nifaka göreç yoktur çifrini ilan eder. Onun için ne zaman Müslümanlar güclü oldu? Münafıklar ortaya çıkarlar. Biz de Müslümanız derler. Neden? Bu şeyden bir pay alsalar. İşte arkadaşlar bu nedir? Bu Resullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müjdesidir. Mal çok alır ümmette. Ve çok aldı. Ashab-ı kirem zamanında çok aldı. Medine öyle oldu ki Ticaret fışkırıyor. Ashab oldu böyle ki cariyeleri var. Eskiden para bulamıyorlar. Medine'de başladılar böyüc böyüc villeler yapmaya. ashab için. Evet halaldır. Hakkıyla yap halaldır. Neden halaldır? Hiçbir şeyi bir şeyin e, hesabına yapmayacaksın. Yani şatoda yaşa İslamiyet yasaklamıyor. Ama ibadetinden, İslam'dan davetini hesabına değil. Ben şatada yaşıyorum fazla uyumam lazım fazla eğlenmem lazım o zaman sen cemaat namazına gitme cihada gitme o şata senin ne olur? Azabın olur. Ama her şeyi hakkıyla veriyorsan nedir bu? Her şeyi hakkıyla veriyorsan bu İslam bunu yasaklamaz. Mal çok aldı. Sonra ama sadaka alanda vardır. Ne zaman Raşid Halife 5. Raşid Halife alimler diyorlar. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu ve Allah, Adil bir halifeydi. İçin sene kusur kaldı hilafet. Onun hilafeti döneminde ne yaptı? Öyle adaleti sağladı ki hazin, devletin hazinesi mal coştu. Öyle oldu ki Şam'da, bütün Şam'da dolaşıyor devletin adamları kim sadakaya ihtiyacı var gelsin müracaat etsin Beytilmal'den ona sadaka verelim. Kimse gelmiyor. Beytilmal'ın malı Beytilmal coştu. Malları yerinde kalıyor. Her senede üzerine geliyor. Her ay üzerine geliyor. Hazreti Ömer bin Abdülaziz Dedi ki gönderin Irak'a, gönderin Mısır'a e. Yine alan yok. O zaman gönderin Orta Asya'ya. O zaman da Orta Asya tam sınıra yaklaşmıştır. Bukhara, Semerkant tam oralar hepsi fetih olmuştur. Gönderin oralara. Bir rivayeti oralarda ihtiyacı olan yoktur. Bak adalet ne kadar önemlidir. Bu da müjde. Alimler diyorlar, tehakkuk etti. Ömer bin Abdülaziz zamanında beytul mal çöl kuşları için onları bile düşünüp onlara yem bırakırmışlar. Dağlara, daşlara. Dağlara, daşlara yem bırakırmışlar yırtıcı hayvanlar için. Adalet bir devlet tasağlandı. Orada Allah'ın rahmeti iner. Adalet çok önemlidir. Onun için adaletli devlet devam eder. Velevçi çafir olsa o devlet. Ama Müslüman olsa, zalim olsa devam etmez. Bu kaidedir. Zulüm haramdır. Adalet, çafir de adalet yapsa Allah Teala ona temkin verir. Ama ondan sonra bir de denge bozuldu, bir de o rahmet kalktı. Adalet saklanamadı. Bir de fakir fukara çok aldı gibi. Bugün de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi çıkmış mı? Evet. Mal çok almış. İnsanların elinde mal var ama dueldir. Duel nedir ayette geçtiği gibi? Zenginlerin arasında top cibidir. Yani beş altı tane yetişkin top oyuncusu var. Aşağıda da bir sürü muhallenin çocukları var. Bu topu çocuklara diyorlar ki, kim alsa bizim elimizden oynasın. Ne yapıyorlar bu topu? Birbirlerine pas veriyorlar. E çocukları yetişemezler onu. Beş, altı tane birbirine oyuncu bir davular. işi biliyorlar. Hayatta topu düşürürler mi? Düşürmezler. İşte ayet-i kerimede diyor, zenginlerin arasında malınız dual olur. Dual onların tarafında dolaşır. Bugün de dünya düzenine baksak para zenginlerin elindedir. Türkiye'de bir kaç aile var zengin, bir kaç şahıs var onlar bütün kaymak takımıdır onlar. Her çeşit çalışıyor onlar kaymağını yürür. Dünya da öyledir. Amerika Amerika gördüğünüz demokrat devlet diyor. Aslında orada bir kat şirket var, bir kat zengin var. Onlara çalışıyor Amerikalılar. Amerika'da asıl da akıl adamı azdır. Şimdi gülerirsiniz bize. Diğer siz bu irticacılar <gülüyor> ne diyorlar ya? Amerika'da yüzde onu akıldır. Çalışıyor. Yüzde dokuzanı, bunlar kendileri raporlarda çıkıyor. Yüzde dokuz ot gibi yaşıyor. Kemerden aşağı sadece. Bir kısmı onu da bulamıyor. Başka bir şey yoktur. Ot gibi çalışıyorlar. Devlet ne, ne yaparsa odur. Ama o yüzde on süper çalışıyorlar. Allah da çalışana verir. Kaydı budur. Çalışana Allah Subhanahu ve teala verir. Kafir de olsa verir. Çünkü adaleti gereğidir. Sebeplere sarıldın Allah Subhanahu ve teala sana verir. Onun için bugün mal elimizde çoktur ama zenginlerin tarafında kırıntıları beki dökülüyor. Yani bir mamur, bir işçi, bir küçük asnaf sabahtan çalışır o kadar kutla yemut, o kadar rızkını buluyor ölmesin diye. Devam etsin hayat. Başka bir şey yoktur. Eğer bir ev almışsa o, o Ali'ül Ali onun işi çok iyidir. Türkiye'yi gözünüzün önüne koyun. On sene önce Türkiye nedir hali? Kim para kazanabilirdi? Biraz bu on senede Müslümanlar başa geldiler biraz adalet sağlandı. Ne oldu? Bakın bugün de her çeşit şey biraz adalet sağlandığı için hissediyorsun aldığın kazandığın paranın bir bereketi var. Ondan dolayı bak Müslümanlar özellikle bakıyorsun biraz ne olmuşlar? Refahiyete kavuşmuşlar. Ama ondan önce koşturuyordun hiçbir şey sahibi olmuyordun. Maksat nedir? Adalet önemlidir. Ama bugün o gün değil Resulullah'ın haber verdin hocam. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Mal çok alır. Evet. Bu şıkkıç var bugündür. Eskiden mal çok nadiridir. Altın çok azizidir. Şu anda çülolardan altınlar, külçelerden altınlar, adam var evinde 80-90 külç altın var. Eskiden bunu bir arada görmek çok zoruydu. Evet mal çok aldı ümmetimde. Ama öyle çok alır ki Resulullah diyor artık sadakayı kabul etmezler. Bu oldu işte ne zaman oldu Hazreti Ömer zamanında. Ama asıl bir de ne zaman olacak Resulullah haber veriyor bir de kıyamattan önce olacaktır. Bazı hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor. Ahir zamanda olacaktır. İki zaman peş peş olacaktır. Bir Mehdi zamanında, bir de Hazreti İsa zamanında. Mehdi aleyhisselatü vesselam, bilirsiniz gelir, yer üzerinde, yer üzeri çöplüğe dönmüş, zulüm zulumbat olmuştur. İnsan insanı öldürür. Orman şey derler ya, olman kanunları işliyor. Yer üzerinde. Şefin hat safayı almıştır. O arada da Deccal çıkar. Tabi buna geleceğiz. Mehdi'yi işleyeceğiz. Hazret İsa'yı işleyeceğiz biz en sonlarda. O zaman da Hazret Mehdi gelir. Yer üzerinde hakim olur. Hazret İsa da peşinden gelir. O zaman da Mehdi hüküm sürer. Mehdi vefat ettikten sonra Hazret İsa hüküm sürer. O hüküm sürdükleri aslada Allah subhanahu teala yere izin verir bütün bereketlerini çıkartır şama bütün herini indirir yere yağmur öyle yakar ki yer olur cennet her yer bostan olur meyveler öyle olur ki bazı rivayetlerde elmalar bu kadar olur büyük meyveler enormal olur hepsi bol olur hepsi tatlı rezzetli olur bir de yer üzerinden Çin nefret de kakar. Yani neredeyse cennetin bir maketi oluyor yer üzerinde. Hatta öyle olur ki bazı duayette ilan insanoğluna azet vermez. Çocuklar mahallede ilanla oynarlar. Kurt gelir sokaklarda dolaşır. Hz. İsa zamanıyla Mehdi zamanında. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fi فِي آخِرْ أُمَّتِي mehdi يَسْقِيهُ ve الْغَيْثِ وَتَخْرُجُ الْأَرْضُ نَبْتَهَا وَيُعْقِ الْمَالُ سَحَاحًا <gülüyor> Benim ümmetimin sonunda Mehdi gelir, Allah ona rızkını indirir, semadan, mal da çok alır, yerde bereketini verir. Bir rivayette de Mehdi gelir, Der, ey Mehdi benim ihtiyacım var. He? Bana para ver. Git beytülmal'dan istediğin kader al. Adam büyür, istediği kader alır. Eteğine doldurur, yer kalmaz. Ondan sonra mecbur olur, vazgeçer. Yani beytülmal ona yok demez. Demez ki alma onu. Yok demez ona. Hepsini verir ona. Evet. Sonra Hazret İsa ile de ilgili bir hadis var Müslüm'de Hazret İsa diyor bir gün iner size hakemen hakem olarak iner harcı kırar donuzu öldürür ceziyeyi yok eder yani İslam dini sadece kalır. Yahudi Hristiyanlık şu anda İslam dini altında yaşayabilir ama o zaman kabul olmaz. Yahudi Hristiyan da katli olunur. وَيَف۪يظُ الْمَالُ حَتَّى Mal da Hazret İsa zamanında öyle çok alır ki, çime verse onu istemez olar. İşte arkadaşlar mal önemli bir meseledir. Önemli mesele olduğu için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize haber vermiştir. Burada bir mucize var dedik. O mucize nedir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir ki mal çok alır. Mal çok aldı kendisinden sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir de haber verdi. Ne dedi? Mal öyle çok alır ki kimse sadakayı kabul etmez. Yani kimsenin mala ihtiyacı olmaz. Bu mucizedir. Biz buna inanırız. Nasıl ashab-ı baltayı vurar da Resulullah dedi kısranın mülkü benim olur. Âmennâ ve ne dediler. İnandılar ona biz de bu hadise böyle inanıyoruz. Bu hadislere bu müjdeye böyle inanıyoruz. Mal çok alır, ürün olur, sadaka verilir kimse kabul etmez. Evet bu da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden neydir? Birsidir. Bir de bundan sonraki alamet, küçük alametlerden, kıyametin küçük alametlerinden Resulullah haber vermiş. O da sekizinci. Onu da işleyelim. İntişarul emni fi diyari i̇slam İslam diyarında emniyet yayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, haber vermiştir. Emniyet Müslüman diyarında yayılır. Öyle yayılır ki öyle yayılır ki hiç kimse kimseden korkmayarak istediği mesafeyi kat eder. Bu da sahih bir hadiste İmam Ahmed'in rivayetinde La tequmu s-sa'atu Kıyamet kopmaz ki illa Hatta yesirel rakibu Bir çarvan yani bir yolcu yürür yoluna ''Beynel Irak ve Mekke'te la yekhafu illa zalal Iraktan tariqi'' Mekçe'ye gelir, hiçbir şeyhudan korkmaz.'' Korkusu var ise yolu kaybeder. Ondan korkar. Yani yoldan ne eşkiyadan korkar, ne ee şeyden korkar. Hiç kimseden korkmaz. Zalimden korkmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zaman diyor? bir zaman diyor ki musulmanlar mekçede evlerine dönemiyorlar kabeye gelip burada ibadet edemiyorlar bir gün resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mekçenin gece karanlığında oturmuş sarılmış şeyine e, hırkasına savuktur oturmuş ibadet ediyor abdullah ibni khabbat radıyallahu anh. Sahabedir. Celir diyar, ya Rasulullah, İşkence had safayı geçti. Dayanamıyoruz artık. Bizim için dua etsene ya. Allah bizi kurtarsın bu müşriklerden, bu kureyişlerden. Resulullah orada biraz sınırlanır. Ne der? Ve Abdullah diyer. Vallahi acele ediyorsunuz der. Acele ediyorsunuz. Sabredin. Sizden öncekiler Sizden öncekiler öyle işkence erdiler ki testereyle etleriyle kemiklerini birbirinden ayırırdılar. Ama sabrederdiler. Biliyorsunuz Ashab-ül Uhdud Yemen'de oldu. Canlı canlı ateş attılar oraya. Sabrederdiler. Öyle bir gün olur ki ey Abdullah dedi Irak'tan Yemen'e Çervancı'da hiçbir şeyden korkmaz. Bu da nedir? Gaybden haber vermekte. Bu da mucizedir. Öyle bir gün gelir ki. Bu bundan önceki rivayette de korksa korksa sadece yolu kaybettim. Korkar. Bu neye delalet veriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mucizede de haber vermiş ki, İnnehu. siz sabredin. işin başı sabırdır. Bu emniyet yayılır. Bu ne zamandır Mekke'de? Mekke'de bilirsiniz müşrikler ne kadar zulmediyorlar. Bir de ne ben musulmanım diyebiliyordur. Diyeni işkence vuruyordular. Zincire vuruyordular. Baba oğlunu zincire vurdu. Kaç tane sahabe böyle yaptı? Bir tane görse bir çöle görseydiler namaz kılıyor kırbaçlardılar onu. Hazret Bilal de içlerindeydi. Bilirsiniz hikayesini. Öyle bir durumda Resulullah bu müjdeyi veriyor. Ve ondan sonra da müjde devam etti. Gördük işte. Ondan önceki şeyde mal öyle çok alır, emniyet öyle yayılır. Handak'ta aynen müjdeyi verdi. Kisra bizim olur. Kayser bizim olur. Yemen mülkü bizim olur. Oldu mu? Oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra öyle sene be sene hızlı bir şekilde yayıldı. Hazreti Ömer'in 10 sene hükümdarlığında hilafeti zamanında ne oldu? Şam Şam, Irak, Mısır onun neyine girdi? Bir de İran. Hükmünün altına girdi. Neredeyse dünyanın en zengin, Zaten insanlar o zamanda buradaydı. Medeniyet de buradaydı. Avrupa'da o zamanda medeniyet yokuydu. İnsanlar ormanda yaşıyordular. Amerika'da zaten yem yemler vardı. Burayı hepsini, ondan sonra Hazreti Osman zamanında ne oldu? İslam öyle yayıldı ki ta dayandı Atlantik, bir günde Moritaniya oraların sınıra. Afrika'ya gittiler. Bu taraftan da ta Endonezya'ya kadar gittiler. Hindistan'ı geçtiler. Ondan sonra yukarıdan da mavara el nehrin. Çin nehrinden sonra derdiler. O da Ceyhun'dan şey nehri. Af şeyde Özbekistan'dan sonra Buharalarından sonra ta oralara kadar gittiler. Musulmanlar. Şeyde dinlere dayandılar. Ta İstanbul'a kadar dayandılar. Ashab-ı kiram zamanı. Yani neredeyse şeye kadar geldiler. Malatya'ya kadar geldiler. Öyle her yeri emniyet oldu. Böyle oldu ki he, o zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ediyor Mekke'den Medine'ye gizli. Ashab-ı kiram korkarak gidiyor. Eskiden bir tane gitseydi bir şehirden bir şehire yol keser çıkardır, zalimler çıkardır, haydutlar çıkardır. Öyle oldu ki İslam zamanında emniyet intişar etti. Yayıldı. Nerede? Bütün İslam ülkelerinde. Bu dönemler sürdü Arkadaşlar. Resulullah sahaben sen bunu haber verdi ve bu tahakkuk etti. Osmanlı devletinde de öyleydir. Emniyet vardıydı. Az çok olsa da İstanbul'dan Kahire'ye, İstanbul'dan Fas'a geçseydin neydir? İstanbul'dan Bosna'ya, her seker nereye geçseydin neydir? Emniyet vardır. Ne zaman İslam devleti çöktü? Emniyet yer üzerinden kalktı kafirlerin eline girdi. Şu anda emniyet yoktur. Evet pasaport var, filan var ama görüyorsunuz Müslümanların halini. Bugün de Amerika'da bile sokakta rahat yürümezsin. Kapkatçılar var, haydutlar var. Ama İslam devletinde öyle bir şey yok yokuydu. Polise ihtiyacı yokuydu fazla. Emniyet yayıldı. Çünkü neden? Neden? her çeşitli şey işte Allah korkusu olsa insanları Allah korkusu kontrol eder. Başka şey kontrol edemez. Ceza kanunlar kontrol etmez insanları. Korkutur. Ondan sonra o ceza kanuna göre zırhlanır insan oğlu. Onun için hırsızların elini kesmiyorlar. Allah'ın cezasını uygulamıyorlar. Hırsızlar geldikçe çoğalıyorlar. Ne kadar mahpushaneye tıkıyorlar hırsızları. Orada uzman olarak çıkıyorlar. Uzman hırsız çıkıyor. Neden? Birbirlerine orada okul oluyor alarak. Bir tane bir deneyi yanlışlıkla öldürse şeye gidip katil olarak çıkıyor. Uzman katil olarak çıkıyor mahpushane. Ama Allah'ın cezasını uygulansa yer üzerinde. Hırsızın eli kesilse. Yedi hırsızın elini kesseler 70 milyon Türkiye'de rahat uyuyor. Vaha kaza bütün eykabla. Onun için ceza insanları hürçütmez. Ne hürçütür? Allah korkusun. Ceza olsa da Allah'ın cezası şedittir. Nasıl ahirette ebedi cehenneme tıkar seni? Dünyada da şedittir. Onun için hırsızın elini kesin. Acımayın da. Çünkü diğer insanların, insaniyetin lehinedir. Onun için zina çok kötü bir şeydir. Zina ettik kırbaçlayın diyor eğer beşer ise. Kırbaçlamasına da diyor insanları getirin görsüler. İbret olsun. Evli ise taşlayın onu. Ölsün öldü, ölene kadar. Hatta ibret olsun. Allah'ın cazası kat dedi. Ama çi dene Türkiye'de yaşadığımız ülkede taşlansa he, kimse zina yapabilir mi? kimse konşusunun hanımına saldırabilir mi? İş ciddidir bakın. Evet. Ondan dolayı bu müjde de Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem verilmiştir. Emniyet yayılır. Ama kakt emniyet şu anda. Bir de müjde veriyor Resulullah. Emniyet yayılır. Ahir zamanda da yayılır. Dediği kimi zamanda Mehdi ve Hazreti İsa zamanı. Aleyhimussalatu vesselam. Hazret Mehdi zamanında, Hazret İsa zamanında yine dedik emniyet öyle yayılır ki, öyle yayılır ki, çocuklar ilanla oynarlar. Kurt, koyunla yayılır. Kurt koyunu yemez. Bu nedir? Allah'ın subhanahu te'ale bir rahmetidir. Bu rahmet yayılır yer üzerine. Biz bunlara ehli cünnet olarak inanırız. Öyle inanırız bulara, inandığımıza göre de amel ederiz. Amel nedir? İnanırız. Cereği nedir? Onu yaparız. Biz bulara inanırız, bu günleri bekleriz. Biz beklemesek torunlarımıza, evletlerimize anlatırız. Evet, ne kadar kaldım. Dokuzuncu'nu da işleyelim. Dokuzuncu sebep Zuhuru Nârum minel hicâzi Tadî'u leha el ibli bi busra Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mucize haber veriyor. Diyor ki bir ateş çıkar ki Hicaz'dan Hicaz'dan Bir ateş çıkar ki Bu sırada Bücünde bu sıra Ürdün'ün güneyindedir. Suud ile Ürdün arasında çift sınırlarda bir şehirdir. Oradan diyor ataşı görenler. Mucize mi bu? Mucize. Ataş olmamış ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bu da küçük alametlerden birsidir. Bursa'da bu, bu şeyde Bursa'da neresidir bilir misiniz bugün arkadaşlar? Huran diyenler. Huran, dera. Derayı biliyorsunuz. İlk başlara karşı devrim oradan başladı. Ayaklanma. Deradan başladı. Ürdün'den güneyinde, şeyinde batısı, doğusunda Suud'dan nedir? Şeydir. Alimler diyorlar ki yedinci dönemde, 700 sene hicride Bir ataş çıktı ki alimler bunu kitapta yazıyorlar. Bir ataş çıktı ki bu ataş o ataştır. Bunu da İmam İbn Kesir Bidaye ve Nihaye kitabında, Kurtubi Tedkiret, Tedkire, tedkire fi ahvalil ahire, İmam Nevavi Müslim Şerh'inde İmam Asqalani İbn Hacer Asqalani Hafız Fethül Bari'de bunu zikrediyor. Diyor ki Hangi senede çıktı bu? 654 senesinde bir ataş çıktı ki Hicaz'da şeyden göründü. Şam'dan göründü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Bosra'ya da gitmiştir. Ticaretinin bilsinde nübüvvetten önce evet şimdi e, hadis ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen Buhari'de devam ediyor la tequmu ssa'atu kıyamet korkmaz ki hatta tehrucu tehrucenna tehruca narun min ardi min ardi l-hicazi hicazdan bir ateş çıkar tuzi'u a'naqa l-ibili bi busurah bu sırada görünür diyor. Bu sıradaki develerin bazıları o ataştan görünür. Yani döyeleri gece ayırt dedersin. 654 senesinde diyorlar bir böyle ataş çıktı. Hicaz tarafının Şam'da bunu gördüler. Bunu alimlerimiz de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek ki bu da alametlerdendir. Bu çıkmıştır. Olabilir birden daha çıkar alimler diyorlar. Bu hukuku bulmuştur ama olabilir bir tane daha çıkar. Bu türlü alametler küçük alametlerdir. Bak bir kısmı çıkmış. Bir kısmı çıkar biter bunun gibi ataş gibi yende bir de çıkar görürüz. Mesela bugün de Hicaz bölgesine bir atom bombası atsalar. Atom bombası çok uzaklardan görünür. Olabilir Şam'dan görünüyor. Olabilir bu da olur. Ama biz kesin diyemeyiz. Olduğunda diyelim, evet Resulullah böyle bir haber vermiştir. Bu cinayettir. Bazı alimler diyorlar bu cinayettir ki bu Ataş yani bu bir yorumdur tabi. Diyorlar ki bombalarına bambalarına yembebü büyüc infilak eden bambalar o zaman yoktur böyle bir şey. O zaman var ise var ise vardır. Nedir? Mancenik nedir? Manzanil. Üzerine ataş topu koyarlar mesela. O ataş topun atarlar bir kilometre gider mesela. de. Ama bu ataş topu eskiden yokymuş bugündeki bombalar. Olabilir böyle bir bomba Baghdad'ta atılır, Türkçe'de görünür. Filmlerde görülüyorlar. Harashima'da. Çince Dünya Savaşında Amerikan laneti Harishamayı atom bombası ile bombaladı. Bazıları diyorlar Çin'den görün. Çünkü atom bombası çok acayip yayılır. Ondan sonra havaya kahar. Bir de ses dalgası verir. İşte onun için atomdan çok atom bombasından bücünde her çeş korkuyor. Maksad nedir? Maksad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu türlü mucizeleri bize haber vermiştir. Biz bu mucizelere inanacağız arkadaşlar. Bir de bu mucizelerin bir kısmı çıkmış bir kısmı da çıkmıştı ama devam eder. Mal çok olması gibi bu kıyamete kadar devam eder. Bundan önceki biz bir kısmı da çıkmamıştır. Onlara da geleceğiz diyeceğiz küçük şertlerden bunlar çıkmamıştır. Onları da inşallah önümüzdeki derslerde işleyeceğiz. Kısacası imanın şartlerindendir Resulullah'ın verdikleri bütün haberlere adımız gibi iman etmemiz lazım. İman etmesek bunlara, inkar etsek buları imanımız gider. Bir tane der ben her şeye iman ediyorum. Böyle bir şey olmaz Resulullah demiş filan yerde ateş çıkar filan yerden görüşür. Hadis sahih ise imanın şartındandır. Olması olmazından teslim olacağız. Çünkü imanın en özelliği meselesi nedir? Gayb'tir. Gaybe iman etmekte. E bu da geyptir, değil mi? Gayb'tir bizim için. Hepsi gelecekten haber veriyor. Onun için gaybe iman etmek en önemli imanın meselesidir. Ondan dolayı Allah subhanahu Teala bakaranın ilk ayetinde anlatırken neyi anlatıyor? iman eden gayıbe iman edenler müminlerdir diyor. Ellezine yu'minun bil gayb. Sıfatlarının birisi müminler nedir? Yu'minun bil gayb. gayb. nedir bu türlü meselede? Hatta daha ileri git. Allahu Teala kendisi gayiptir. Gayb nedir? Gözden görünmeyen, elden tutulmayan gayptir. Kim Allah Teala'yı görebilir? Kimse. Ama Allah Teala'yı hissediyoruz manevi ve maddi. Maddi nesri hissediyoruz fiilleriyle, ameliyle. Ama biz iman ediyoruz. Allah Teala'nın Zat'ı var. Kıyamet gününde de onun vecihi cemalini göreceğiz. Onunla da konuşacağız. Gayb mi? Gayb değil mi? Gayb. Onun için gaybe iman etmek nedir? Şertindendir. Resulullah büyüç küçük bir şeyi haber vermişse bu gaybtir. Buna biz edelim, iman edeceğiz. Ne diyceğiz? Emnen ve saddakna. Eşittik, iman ettik, tasdik ettik. Evet hepimizi Allah Subhanahu Teala iman edip tasdik edenlerden eylesin. Bu türlü küçük meselelerde karşı çıkanlardan eylemesin. Şeytanın oyunlarına gelenlerden bizi eylemesin. El sünnet yolundan bizi ayırmasın hele hele dört imamın eteğinden başka hiçbir şeye sarılmaya bize nasip etmesin. Dört imamın yoluyla cennete gideriz. Olabilir bir tane gelir diğer ki ben filan alime eteğini tutuyorum. Evet tut. O alim bak. O kimin alimi. Eğer zincirleme dört imama gidiyorsa tut. Eğer bir tane dört imamın haricinden diyorsa ben Resulullah'a ulaşırım. Sen dalalat yolundasın. Bunu buradan böyle ilan ederim. Allah dört imamın izinden gidenlerden bizi eylesin. Çünkü onlar sahabanın izinden gidenlerdir. Ümmet de bunun hakkına icma etmiş. Onun için diyoruz dört mezhep haktır. Ama bir aması var. Ama nedir? İstisnadır. Ne için? Bir şerttir de aynen. Ne için? İmamlar hakkı ise fıkıhta itikatta da haktır. Matotta da hak. Onları biz dört imamı azam, akbar, azim kabul edeceğiz ne de fıkhta, itikatta mı tuttular onların üzerine gideriz. Yok fıkhta itikatta başka imama uyarım. Allah bizi olan o başkasına uyanlardan eylemez. Yen yani dört imam, yen yani dört imamın izinden gidenlerden bizeyiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.